Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina Men yehdi'illahü fela mudille ve men yudlil fela hadiye ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh El ma'ad Fe inne estakal hadis kitabullah ve khayrel hedihedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umur-i ha ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin dalâne ve kulle dalâletin finar Zebercat kitabının şerhinde kitab Salah, namaz kitabındayız. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur, Tevbe 71-72. ayetlerinde Mümin erkekler ve mümin kadınlar da birbirlerinin dostları olup iyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verirler. Allah ve Resulüne itaat ederler. İşte Allah bunlara rahmet edecektir. Allah azizdir, hakimdir. Allah mümin erkek ve mümin kadınlara içinde daimi kalacakları ağaçları altından ırmaklar akan cennetler, adin cennetlerinde güzel meskenler vaat etmiştir. Allah'ın hoşnutluğu ise çok daha büyüktür. İşte en büyük kurtuluş budur. 5 vakit namazı fazilet. 252 nolu rivayet Atâ bin Yasar Rahimullah'tan Abdullah Es-Sünabihi radıyallahu anh dedi ki Ebu Muhammed vitrin farz olduğunu iddia ediyor. Ubade bin Samit radıyallahu anh, dedi ki Ebu Muhammed hata etmiş. şahit ederim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim: Allah'ın kullarına farz kıldığı beş vakit namazı, güzelce, abdest alarak, vakitlerini gözeterek, rükularını, secdelerini ve huşuğunu tam yaparak kılan kimse için Allah katında onu bağışlayacağına dair bir ahit vardır. Kim de bunları yapmazsa onun için Allah katında bir ahit yoktur. Dilerse bağışlar, dilerse azap eder. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Ahmed bin Ambel, Ebu Davud, Nesai, İbn-i Mace, Humeydi, İmam Malik da İbn-i i̇bn Bişeybe, Darimi ve Beyhaki rivayet etmişlerdir. Evet, burada hadisin Arapça metninde bizim Ebu Muhammed hata etmiş diye tecrübe ettiğimiz cümlede Kezebe Ebu Muhammed şeklinde geçiyor. Yani yalan söyledi. Kezebe ifadesi Arapça'da Hata eden kimse hakkında da kullanılır. Yani kezebe dediği zaman işte o illaki yalan söylediği manasında değil. Hata eden kimse hakkında da e, bu kullanılır. O hata etmiş. Yani burada yalancılıkla suçlama değil buradaki hatadır. Ee, Abdullah Es-Sunabihi radiyalan. Demek ki bunu Ubade bin Nes-Samit söylüyor. Ee, Ubade bin Nes-Samit da işte vitrin farz olduğu şeklindeki e, kanaati, yani sahabe döneminde de e, bu kanaate sahip olanlar olmuş. Çünkü vitir hakkında e, işte vaciptir ifadesi geldiğinden, yani farzına devlet eden e, ifadeler geldiğinde e, vitir başlı başına ayrı bir namaz gibi telakki edenler olmuş. Bazı sahabeler, ilim sahip sahabeler de bu görüşe karşı çıkmışlardır. Onlardan birisi bu. Yani vitir farzlığı e, göreceli bir şeydir. Yani ne demek bu? Vitir bir namaz değil. Vitir teklemektir. Yani gece namazı kılan bir kimse e, mesela 2'den 10'a kadar gece namazı kılan bir kimse sonunda bir rekat daha ekleyerek 11 yapar, tekler. İşte bu teklemeye vitir deniliyor. Vitir tek demek zaten. Şef inzıttı, şef çift, vitir tek. Ee, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Ey Kur'an ehli, utiru, vitir yapın diyerek, Kur'an ehli yani gece namazı kılanlar kastediliyor burada, ee, onlara vitir yapmalarını emretmiştir. Yani sonunu tek yapmalarını emretmiştir. Ee, vitrin vacip olduğunu ifade eden hadisler de, işte bu şekilde ikişerli kılınan gece namazının sonunu tek yapmaya yöneliktir. Ama mesela örfen, halk arasında yaygın, kulaktan dolma e, şekliyle işte üç rekat vitir namazı derler. Üç rekat yani e, vitir namaz değil, vitir teklemektir. Bir rekatle vitir yapar insan, üç rekatla yapar, beş rekatla yapar, yedi rekatla yapar, dokuz rekatla yapar. Yani dokuza kadar e, vitir kılabilir, yani tekleme namazı kılabilir. Mesela iki rekat gece namazı kılar, arkasından dokuz rekat vitir yaparak e, bunu on bir yapar. Bu şekilde teklemeye vitir deniyor. Vitir bir namaz değil. Dolayısıyla gece namazı kılmayan kimse için işte kalkıp bir rekat, üç rekat, beş rekat, yedi rekat neyse böyle vitir kılması vacip değildir. E, bu işte o çift sayılarda kılman namazı teklemek için emredilmiş bir şey. Devamında Ubayda bin es Samit radıyallahu anh, bunun farz olmadığına yani farz olarak ayrı bir namaz olmada dair bakın bu hadisi delil getiriyor. Allah kullarına Beş vakit namazı farz kılmıştır. Vitir de bunlardan birisi değil zaten. Ee, burada bu hadis bazı kesimler tarafından, yani namazın terkinin küfür olmadığını iddia edenler tarafından kendi görüşlerine delil getirilmiştir. Onlara da delil yoktur burada. Dikkat ederseniz burada e, Allah işte kullarına farz kıldığı beş vakit namazı güzelce abdest alarak Vakitlerini gözeterek, rükularını, secdelerini, huşuğunu tam yaparak kılan kimse için Allah'ın bir ahdi var diyor. Kim de bunları yapmazsa sözü, cümlenin sonundaki kim de bunları yapmazsa Allah onu dilerse başlar dilerse e, azap eder ifadesi bu sayılanları yapmayanlar için geçerlidir. Yoksa namaz kılmayan için değil. Namazı kılar ama rükûnü düzgün yapmaz. Namaz kılar ama secdesini düzgün yapmaz. Namazı kılar ama o namazın huşudan nasibi yoktur veya abdestine dikkat etmemiştir. İşte böylelerine Allah'ın bir ahdi yoktur. Namaz kıldığı halde bu rükünleri düzgün yapmayan kimseleri Allah azap da edebilir. Dilerse de bu kusurlarını affeder. Bu Allah'a kalmıştır. Ama namazı kılmaya burada söz konusu edilmiyor. Evet. Ee, namaz rahatlatır. Başlığı altında 253 oldu. Rivayet Abdullah bin Muhammed bin el Hanefiye dedi ki yani Ali bin Ebi Talip radiyallahu anh'ın torunu. Dedi ki ben ve babam ensardan olan bir akrabamızı ziyaret için gittik. Namaz vakti gelince ailesinden birine ey cariye bana abdest suyu getir. Umarım ki namaz kılıp rahatlarım dedi. Biz onun bu sözüne karşı çıkınca şöyle dedi. Yani e, niye karşı çıkıyorlar? Namaz kılalım. Kalanını da rahatlayalım. Bu söz tuhaflarına gidiyor. O şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyduğunu işitti. Ey bilen, bizi namazlar rahatlat. Bu hadis Bukhane'in şartına göredir. Ebu Davud, Ahmet, Tarihül Bağdat'ta, Hatibül Bağdadi, Ebu Naym Marfede Marife'de rivayet etmişler. Muhbib bin Hade, Cami-ü de zikretmiştir. E, demek ki kişi sırf rahatlamak için, huzur bulmak için de namaz kılabilir. E, Arapça ifadesi "fe erihne bis sala" bizi namazla rahata kavuştur. Kişi rahatlamak için feraha kavuşmak için ferahlamak için demek ki namaz kılabilir. E, burada karşı çılatacak bir şey yok. Allah Resulü Aleyhissalatü da bu ifadeyi kullanmıştır. Evet. Namaz kötülüklerden alıkoyar. 254 no'lu rivayet. Ebu Hureyri radıyallahu anh dedi ki: Dediler ki: "Ey lan resulü, şüphesiz falan kimse gece namaz kılıyor, sabah olunca hırsızlık yapıyor." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Muhakkak ki namaz onu bundan alıkoyacaktır." Bu hadis buhar ve Müslim'in şartlarına göredir. Ve ki anil Ameş'te. Yani Ameş'ten rivayet ettiği nüsha da İbn İban, Ahmed, Bezar, Tahavi Şerhu'l-Müşkil'de, Kelabazi, Meaniyül Ahbar'da, Beyhaki Şuab'da, Zehebi Mu'cem'inde rivayet etmişler. Elbani es da Mukbir bin Hade, Cami-ü de tahric etmiştir. Evet, muhakkak ki namaz kötülüklerden alıkoyucudur. Allah Resulü Vesselam da namazın bu özelliği sebebiyle, işte falan kişi gece namaz kılıyor ama gündüzde hırsızlık yapıyor denildiği zaman namaz onu bu kötülüklerden alıkoyacaktır. Yani şimdi olmasa bile ileride mutlaka alı koyacaktır diyor. <gülüyor> Cemaatle kılınan namazın fazileti 255 Abdullah bin Mesud radıyallah Te Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cemaatle namaz kişinin tek başına kıldığı 25 namazdan üstündür. Bu hadis Buhar eee Müslim'in şartına göredir. İbna Sakir, Muçeminde Ahmet bin Amr el-Ebu Yala Bezzer Taberani İbne Bişeybe, Fawaidinde Temmam rivayet etmişler, Mukbir bin Haccam Yusayit de tarif etmiştir. Bu hadis bile tek başına iki kişinin cemaat olduğunun delildir. Yani başka deliller var zaten iki kişiyle cemaatin olabileceğine dair hatırlatmak gerekirse bunlardan birisi. Ebu Davud'un rivayet etmiş olduğu birisi işte, e, işte cemaate namaz kılarken geliyor, oturuyor kenarda. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sen niye bizimle beraber kılmadın diyor. E, Evde ben kılmıştım diyor. Bununla beraber işte cemaat olup da e, yani namaz kılacak kimse var mı diyor. Bir kişi kalkıyor, ikisi cemaat oluyorlar, namaz kılıyorlar. Bu iki kişinin cemaat oluna bir delil. Yine Malik bin Huveris radıyallahu bu Yemen'den gelen heyet içerisinde bulunan Malik bin Huveris radıyallahu hadisinde Allah Resulü aleyhisselatü vesselam ikil bir siga kullanarak işte biriniz ezan okusun, biriniz şefkamet okusun, biriniz namazı kıldırsın diye iki kişinin bu şekilde cemaat ve yani namaz kılabileceğini ifade ediyor. Ama mezheplere baktığın zaman ihtilaf etmişlerdir cemaatin ne olduğu konusunda. Hanefi mezhebinde üçten aşağısıyla cemaat olmaz. Allah Resulü'nün fiili uygulamalarına da, kavli şun gibi hadislerine de aykırıdır bu görüş. İşte Şafirlerde veya diğerlerinde kimisi on bir kişi şart koşuyor, malikilerde olduğu gibi. Kimisi kırk kişi diyor. Mesela cuma için özellikle kırk kişi olması lazım diyorlar. Çünkü ilk cuma namazı kırk kişiyle kılınmıştır diye. Ben yani bunlar bağlayıcı şeyler değil. Ee, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, mesela bir gün namaz kılarken, gece namazı kılarken yanına biliyorsunuz i̇bn Abbas radıyallahu anh'a geliyor, Allah soluna duruyor, onu çekiyor, sağına durduruyor. Demek ki iki kişiyle cemaat oluyor. İşte sonra Cabir radıyallahu anh geliyor, ikisini arkaya geçiriyor bu sefer. Yani iki kişiyle cemaati ikame ediyorlar. Hem fiili olarak hem bunun gibi kavli olarak delillerle sabittir ki iki kişiyle cemaat hasıl olur. Buradaki ifade, bakın cemaatle namaz kişinin tek başına kıldığı 25 namazdan üstündür. Yani cemaatin mukabil olarak tek başına kıldığı namazı zikrediyorlar Resulü Aleyhisselatü Vesselam. O halde iki kişi olduğu zaman bu kapsamın dışında cemaatle kılmış oluyor. Evet, aynı zamanda bu hadis cemaatle namazın... E, farzı ayn olmadığının göstergesidir. Farzı kifaye olmadığına delalet etmiyor ama farzı aynı olmadığına delildir. Ne demek bu? Mesela farzı kifaye ümmetten bir toplumdan belli kişilerin birkaç kişinin yerine getirmesiyle diğerlerinden farzın düştüğü şeydir. Eğer hiç kimse o cemaatte, o kavimde hiç kimse cemaatle namaz kılmazsa hepsi günahkar olurlar. Buna farz-ı kifayet diyoruz. Farz-ı ayn ise her bir kişinin ferdi olarak yerine getirmesi zorunlu olan şeyler farz-ı ayn. Mesela namaz kılmak herkese farz-ı ayn'dır. İşte bizim ailede mesela sadece babamız kılsın bizden düşer böyle bir şey yok. Herkese farz-ı aynıdır. Ama cemaat, cemaat farz-ı kifayedir. Bu sebeple Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cemaatle ve namazın üstünlüğünden bahsediyor, buna teşvik ediyor. Yani tek başına kılıp da 25 kat eksik kılacağını cemaatle kıl, daha üstün olsun. Bu, buradaki ifade mutlak. Yani şu manada mutlak. İlla ki mescide gideyim de orada kılayım, oradaki cemaatle kılayım manasında değil buradaki vaat. Mesela evinde ailenle, çoluk çocuğunla cemaat yapabilirsin. Bu şekilde cemaatle kıldığın namaz, fert olarak kıldığın namazdan daha hayırlı. Yani Mescid'e gidemedin, bir mazeretin var veyahut da gidemedin bir şekilde. Hiç olmazsa aile halkına cemaat ol. İşte sen kalk, kıl, otur, sonra diğeri kalksın, kılsın, otursun. Böyle yapacağına beraber kılın, cemaat olsun. İşte böyle bir namazın kişinin tek başına kıldığı namazdan 25 kat üstün olduğunu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ifade etmiş oluyor. Ezanı işitip de mazeretsiz olarak cemaate gelmeyen kimse babı. 256. hadis i̇bn Abbas radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Nidayı içtip de gelmeyenin namazı yoktur. Ancak bir mazeret varsa başka. Bunu Bukhar ve Müslim'in şartlarına göre bir isnatla i̇bn Mace rivayet etmiştir. İbn-i Hakim, Ziyal-i El-Muhtare'de, dar Kutni, Ebu Davud Taberani, El-Muhallada i̇bn Azm Azim, Müsned'in de İbn-i ve Beyhaki rivayet etmiştir. El-Bani, İrba'l-Galil'de tahriş etmiştir. Demek ki e, hoparlörsüz, aletsiz, cihazsız bir şekilde müezzinin okuduğu bidayı, ezanı içtip de ona katılmayan, o cemaate katılmayanın ayrı olarak kıldır namaz geçersizdir. Ancak bir mazeret varsa o başka diyor. Bu da yani kitap ve sünnette mazeret, meşru mazeret olarak zikredilen şeylerdir. Mesela benim canım istemiyor Demek maziret değil. O kişiye bir bahanedir ama meşru bir maziret değil. İşte ben yorgunum. Bu maziret değil. Yani bunlar değil maziret. İşte ben üşüyorum. Bu maziret değil. Üşüyorum dedim yani şey olarak, mesela e, umumi manada herkesi rahatsız eden bir soğukluk olur. Soğuk havalarda zaten daha önceki bablarda, ezan e, kitabında geçmişti bununla ilgili. İşte şiddetli soğuktur, yağmurdur, şudur, budur... E, kitap ve sünnette bildirilen meşru mazeretleri zaten istisna ediyoruz. Burada mazereti varsa o istisna ediliyor zaten. Ama böyle bir mazereti yokken ezanı işliyor, cemaate gelmiyor. Şuradan mesela, burada ezan okunuyor, şurada oturuyor adam. Kalkıp gelmiyor. cemaatte kılmıyor namazı, ben sonra kılacağım diyor. Tek başına kılıyor. Bunun namaz geçersizdir. Ee, evindesin, ezanı işliyorsun, Hoparlörsüz bir ezanla bahsediyoruz tabii, Cihazlık. cihazdan değil. Ve cemaate gelmiyorsun, hiçbir mazeretin yok. Maç var, ben maçı kaçırmak istemiyorum diyor. Veya oyun oynuyor çoluk çocuğuyla. İşte oyunu bırakamam diyor. Mesela bunlar geçersiz mazaretlerdir Böyle bir kimsenin kıldığı namaz, fert olarak kıldığı namaz geçersizdir. O hadis bunu açıkça ifade ediyor. Kameti işten kimseye cemaate katılmanın farz oluşu. 257. rivayet İbn-i Ummi Mektum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide geldi ve cemaati az gördü. Buyurdu ki, muhakkak ki ben insanlara bir imam tayin edip çıkmayı, namazdan geri kalanların evini üzerine yıkmayı düşündüm. i̇bn Ummi Mekdum radıyallahu an dedi ki, Eyallah Resulü, benim evimle mescid arasında hurma bahçesi ve ağaçlar var. Her vakit beni götürecek birini bulamıyorum. Bunu diyen kör bir sahabe İbn-i Mekdum. Yalan, Evimde namaz kılabilir miyim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâmeti istiyor musun buyurdu. O da evet dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o halde namaza gel buyurdu. Bu hadis Bukhar ve Müslim'in şartlarına göredir. Ahmet bin Anbel, i̇bn Zeymi, Hakim, İbn-i Kutni, Tarih-i Cürcanda, Es-Sehmi rivayet etmişler. Muhbil bin Hadi, Cami-i Said'de tarihç etmiştir. Kütübisteden farklı versiyonunu okumuşsunuzdur Bukhar'den Müslim'den. Orada ezan istiyor musun diye kısa biraz daha ufak tefek ayrıntılarla geliyor. Burada özellikle kamet lafsıyla ve bu kadar muhtasar şekliyle e, geldiği için ayrı bir rivayet gibi aldık buraya. Çünkü orada ezan söz konusu ediliyor, burada kamet söz konusu ediliyor. Burada fazladan bir bilgi var yani e, kameti istiyorsa ne demek? Kameti istiyorsa yakında mı? bak şimdi ezan umum okunur değil mi? Yani gür sesli, daha geniş kitlelere, hatta dışarıda okunur icabında. Bazen yüksek yerde okunur, bazen mescitten bir 15-20 adım ileride okunur daha geniş yerde işlisin diye. Bundan bahsetmiyorlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Neden bahsediyor? Mescidin içerisinde cemaatin namaza kalkması için okunan kâmetten bahsediyor. Eğer bu kâmeti işliyorsa bir kimse, cemaate gelmesi lazım. Yoksa günaha girmiş olur. Hatta i̇bn Abbas'tan gelen rivayetteki nidanın biz kâhmet olduğunu da anlayabiliriz burada. Onun namazı yoktur. O kadar yakın. Bu yüzden bazı rivayetlerde bazısı merfu olarak rivayet etmiş, ee, İbn-i Abbas radiyalanmadan fakat merfu rivayetleri illetlidir. Doğrusu i̇bn Abbas radiyalanmadan mevkuf olarak şu lafızla gelmiştir bu rivayet. Ee, mevkuf olmaz sahihtir yani. Merfu rivayetlerde hata var. Bu gibi hadislerden fık ediyor allah Alem i̇bn Abbas da. Evi mescide komşu olanın namazı ancak cemaatli olur. Mescitte olur. Evinde kılınlamaz geçersizdir der. İbn-i Abbas radiyalanmadan. Bu i̇bn Abbas'ın kavli. Yani kitap ve sünnetin, yani vahyin delili gibi e, bağlayıcı değildir ama i̇bn Abbas'ın fıkhıdır bu. E, o fıkhı nereden geliyor? Şu naslardan geliyor. O halde bizi bağlayan şey şu naslardır. Nas ne diyor? kameti işten kimseye cemaate gelmesi vaciptir. İstisna nereden geliyor? Diğer hadiste ancak bir mazereti varsa müstesna. Yani... Yatalaktır. Belki kalkıp gelemeyecek. Belki yan tarafta, evi ve mescidi belki komşu, kapısı komşu belki ama kalkabilecek, gelebilecek durumda değil. O müstesna. Bunun gibi mazeretler istisna ediliyor. Sabah ve ikindi namazlarını cemaatle kılmaya riayet etmek. 258. rivayet Fadale el-Leysi dedi ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bana öğrettiği şeyler arasında şu sözleri de vardı. Beş vakit namazın vakitlerini muhafaza et. Yani gözet. Ben dedim ki, bu saatler benim meşgul olup çalıştığım vakitlerdir. Bana öyle kapsamlı bir şey emret ki, onu yaptığım zaman bana yeterli olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki asır vaktini muhafaza et buyurdu. Ben iki asır vakti nedir dedim, buyurdu ki, güneşin doğmasından önceki namaz, yani sabah namazı <gülüyor> ve güneşin batmasından önceki namaz, yani <gülüyor> ikinin namazı. Bu hadis müslimin şartına göredir. Birzali, suluk-ü tarik-i hakim, İbn-i Ebu Davud, Taberani, Mucem-ü sahabede i̇bn Kani, Ebu Naim marifede, Fesevi marifede, İbn-i el-Ahad ve el-Methani'de, Ebu Cafer İbnül Buhteri Musannefatında, Beyhaki, Mucem-ü Şuyuk'da, Dimyati, <gülüyor> el imtada İbn-i Celal Askalani rivayet etmişlerdir. El-Bani Es-Sahiyya'da tahric etmiştir. Sanki ilk bakışta şey gibi anlaşılıyor bu. Yani sadece iki vakit namaz kılabilirsin gibi. Hasetler o değil. E, buradaki vakitleri muhafaza et, cemaate gelmek hakkındadır. Yani bu sahabe ne diyor? Bu saatler benim meşgul olup çalıştığım vakitler. E çalıştığın için namazı mı düşürecek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Öyle değil. Cemaate gelemediği vakitler yani çalışıyor. O yüzden cemaate gelemiyor. O halde diyor, beş vakitin hepsine katılamıyorsan cemaate, hiç olmazsa iki asrı gözet. Yani sabah ve ikinin namazlarında, yani bu çalışmadığın vakitlerde cemaate katıl. Evet, demek ki bu namazlar önemli namazlar. Böyüp mazereti olan kimseler, cemaate sürekli katılamayacak kimseler en azından... Ee, bu tip mazeretlerinin olmadı Belki o topraklarda ikindi vaktinde çalışılmıyor. Ee, sende ikindi vakti çalışılıyor olabilir. Sen akşama kaçırma o zaman. Yatsıyı cemaatten geri durma. sabah ve yatsıyı. Bunun gibi. ben yani bunları e, kişi değerlendirmesi lazım. Elinden geldiği kadar. Yani bir vakti, iki vakti ben cemaatta kılamıyorum diye hepsini boşlamak gerekmez. Sabah ve yatsı namazlarını cemaatle kılmak, bu sabah ve ikindiydi, şimdi sabah ve yatsı namazlarının önemi geliyor cemaatle kılmak için. 259 ne oldu rivayet? İbn-i Ömer radyalanma dedi ki, biz bir kimseyi sabah ve yatsı namazlarında göremediğimizde onun hakkında kötü zanda bulunurduk. Bu eser bu kar ve müslümin şartlarına göredir. Ee, bunu İbnül Münzir El-Evsat'ta İbnü İbn i Zeyme İbn-i İbban Hakim i̇bn Bezzer Taberani i̇bn Arabi Muceminde Harayeti Mekarimül Ahlak'ta Hatip El-Muttefak Vel-Muftarak'ta Beyhaki Sünen'de ve Şuab'da rivayet etmişler. El-Bani Es-Saiha'da tarihç etmiştir. Şimdi bu zan nedir? Ese'na <gülüyor> bihiz zan Esna yani kötü olurduk. Su Kötülük kökünden geliyor. Esenâ, kötü olurduk. Bihi, onun hakkında ezzanne. Onun hakkında zannımız kötü olurdu. Ne demek bu? Muhtemel manalar. Bir, yani onun münafıklığından şüphe ederdik. İki, başına kötü bir şey geldiğini düşünürdük. Her ikisine de muhtemel. O halde e bu ihtimalli manalardan sadece birisine yüklenmen manası yok. Yani bir adam sabah ve yasın namazlarına gelmez ona o münafıktır. Sahabe münafık görüyoruz Diyemez kimse burada. Sahabe böyle bir şey demiyor. Onun hakkında kötü şeyler düşünürdük. Yani başına kötü bir şey mi geldi? Yoksa yani sabah ve yasın namazını kim kaçırır yani cemaatte gelmekte? Bu kadar fazleti varken bunlar terk etmek münafıklığın alametiyken kim kaçırabilir? Bir alamet bir ihtimal münafık olması, yolunun gidişatının bozulması, imanında zayıflama olması birisi bu. Diğeri başına bir iş geldi de gelemedi. yani Bu tip zanlar kötü düşünceler geçerdi yani. Bunu ifade ediyor. Namaza sakince gelmek. 260. rivayet Enes Radyalya'nın da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Biriniz namaza geldiği zaman sakince yürüyerek gelsin yetiştiğini kılsın, yetişemediği kısmında tamamlasın. Bunu Ahmet ve Ebu Yala, Bukhara ve Müslim şartlarına göre bir isnapla rivayet etmişlerdir. Pek çok fıkha, fıkhi hükme delalet ediyor bu hadis aynı şekilde. Bir, namaza böyle koşa koşa gitmek takva göstergesi değildir. Yani bak namaza ne kadar gayretli. Niye? Koşa koşa gidiyor. Bu doğru bir şey değil ki. Ee, sakince acele ederek değil demek ki namaza ezan'a işten kimsenin veya işten kimsenin namaza gelmesi koştura koştura olmamalı sakince gelecek yetişti yetişti yetiştiğini kılar. Yetişemediğinde tamamlasın onunla ilgili fıkha geçeceğiz. İlk önce şu sakince yürüme meselesini bir aşmamız lazım. Ee, koşa koşa gelmek yok. Yani veya koşarcasına böyle acele gerek yok. Mesela Sakince gelmek ne demek? Arapça ifadesine bakalım. فَلْيَمْشِ ala hinetihi. Ne demek bu? Her zamanki normal yürüyüşüyle yürüs. Yani cemaatiyet yetişim diye hızlı hızlı yürüme de doğru değil. Bu da yasaklanıyor yani. Acele etme yok. Hızlı yürüme yok. Koşma yok. Yani normal adet hızlı yürümek değilse daha hızlı yürüme yok. Koşma yok. Ee, burada kafalara takılan İddanu diyor <gülüyor> ki, salat minye ve Cuma atifes av iladikrillah ifadesi, Cuma suresinin 9. ayetindeki, fes av e, say e, koşmak diye de tercüme edilir. Say gayret demektir. E, bazıları işte bundan dolayı koşulabileceğini iddia ederler. E, bu doğru değil. Birincisi, bu hadis onu tahsis ediyor, açıklıyor, beyan ediyor. İkincisi, ee, İbn-i Mesud radıyallahu anh'ın kıraatinde فَمْدُوا e, diye geliyor. Sayık kıraattır. Yani femdu namaza gidin demektir. Bu ne demek? Ee, Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın beyanından önce Allah azze ve celle zaten ayetinde açıklamış bunu. Kıraatler birbirini tefsir eder. Yani e, müfessirin bu sebeple Kur'an tefsiri yapacak olan alimin e, farklı kıraatlar hakkında muda, muhakkak bilgi sahibi olması lazım. Çünkü Kur'an'ı öncelikle Kur'an ile tefsir etmek, bir ayeti başka bir ayetle tefsir etmek veya bir kıraati farklı bir kıraatle tefsir etmek. Çünkü bu kıraatların hiçbirisi diğeriyle çelişen kıraatlar değildir. Ne demek bu? Arasını bulmayı gerektiren şeylerdir. Eğer kıraat sayı olarak gelmişse sen bu kıraatların arasını bulursun. Allah ümmete rahmet olarak e, böyle farklı kıraatlar e, takdir etmiştir ümmet için. E, bu kıraatlerden ilmi ulaşan onunla muhatap olur. Burada şöyle bir incelik daha var, ona da gönderme yapalım. Mesela diyor ki, işte hadisler, işte şu hadis ona ulaşıyor, buna ulaşmıyor, e, tamamlanmış dinde bu ne böyle falan. Kardeşim, sen Kur'an-ı Kerim mesela elindeki musaf tek bir kıraata göre. Değil mi? Tek bir kıraata. Bu sünnetin kercilerine bir cevaptır. Tek bir kıraata göre okuyorsun Kur'an-ı Kerim'i. Sonra farklı bir kıraat sana ulaşıyor. Ee, ...şurada bir ayetten anladığın mananın aslında daha geniş bir buğdu olduğunu diğer kıraatten anlıyorsun. Ne oluyor? Senin ulaşmadığın bir hadise, o hadise göre amel ediyorsun... ...sonra ulaşmadığın bir hadis, sahih bir hadis geliyor... ...ona göre tekrar şekilleniyor senin itikadın, amelin. Aynı bunun gibi, senin bilmediğin ayetler var aslında. Kur'an'ın ulaşması demek, sana bu musabın ulaşması demek... ...Kur'an bilgisinin sana ulaşması demek değil... Farklı bir kıraat, bak açıklıyor. Mesela e, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, bu ümmetin babasıdır. Ubay bin Qabr adıyla kıraatinde gelmiştir. Peygamber, ümmetin babasıdır. Hani hanımlar, müminlerin anneleridir. O ayetlerde sabit de müminlerin anneleri oldu. Peygamber, ümmetin babasıdır. Bizim kıraatimizde, yani bize ulaşan kıraatte. Hafs'ın Asım'dan, onun da i̇bn Mesud Radyalan'ta, yani o tarihten aktardığı rivayette yok. Bizim elimizdeki mushaflarda bu lafız yok. Aynı şekilde bu da yok. i̇bn Mesud Radyalan'ın kıraatinde femdu ifadesi geçiyor. Yani namaza gidin. al, femdu diye açıklanmıştır. Yani Allah Azze ve Celle açıklamış. Namaza koşun değil demek ki bu. Namaza gidin. İraanu diye lis salati namaz için he? he? Min yevmi cuma günü iraanu diye lis salatil namaz için nida edildiği zaman min yevmi cumati, Cuma günü. Cuma günü derken gün boyu değil. Min cuma eee min cuma, cuma günün bir kısmında. Yani belli bir vaktinde nida edildiği zaman Fesau yani femdau ila zikrillah. Namaza gidin. Yürüyün. Mada geçmek, gitmek demek. Namaza gidin. İşte Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam farklı bir kıraatte gelen bu açıklamayı bu hadisinde de ifade etmiş oluyor. Yani sakince yürüyün. İster cuma namazı olsun, yani bu cuma namazının hususiyetlerinden değildir. Cuma namazına koşarak gidilip de diğer namazlara işte ağırca gitmek değil. Bütün namazlar için geçerlidir bu. E, buradaki umumi sanki o e, özel olarak zikrellerin Cuma namazıyla ilgili meseleyi e, tahsis etmez gibi anlaşılabilir. Fakat onda da kırat var işte. Femlu ila zikrillah. Yürüyerek gidin. Evet. Şimdi gelelim hadisin ikinci kısmına. yetiştiğine kılsın, yetişemediği kısmında tamamlasın. E, fema edrakehu salla ve ma sabakahu yani e, sen imamı hangi halde bulursan o halde tabi olursun. Bu sebeple sahabeden bazıları İbn Mesud, İbn Zer gibi bazı sahabeler mescide girdiler baktılar ki cemaat ruku halinde hemen ruku eder halde yürüyerek safa giriyorlardı. Yani yetiştiğini kılsın diyor ya, rükû ediyor, yani kapıdayken rükû ediyor, rükû ettiği halde yürüyerek gidiyor. Biraz farklı düşünürsen, secdede bulsan nasıl yapacaksın ki? Yani acaba sürünerek mi gideceksin? Olmaz gereken bu mudur? Bu doğru değil. Doğru olan şu, zaten Ebu Bekir hadisinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunu bir daha yapma dediği şey bununla yorumlanıyor. Yani ruku ederek, ruku halinde ilerlemek değil de sakince gel, yetiştiğini kıl. Yani yetiştiğin halde safa girdiğin zaman yetişmiş oluyorsun. Safa girdiğin anda eğer onlar rükûdaysa işte kalkmalarını bekleyeyim deme, sen de hemen ruku et. Secdedelerse hemen secdeye git. İşte secdeden başlarını kaldırmalarını bekleyeyim de onların yanına oturayım deme. Secdedelerse sen de git secdeye yat. Hangi halde bulursan cemaati öyle şey yaparsın. Ve yetiştiğin kısımdan itibaren kılarsın. Birinci rekatta yetiştiysen, birinci rekatta, ise ikinci, üç, dört neyse yetişemediğinde tamamlarsın. Yani kaza edersin. Yani imam bitirince namazını sen yetişemediğin kısımlardan itibaren diyelim dördüncü rekatta yetiştin. Dördüncü rekatı kılıyormuşsun gibi kıl o namazı. İmam selam versin, sen kalktığında süpernekeden başla. Misal. Bunun gibi yetişemedi kısmı tamamlasın Man manası bunlardır. Ee, namazdan meşgul edecek şeyleri uzaklaştırmak. 261. Hadis Ayşe Radyalihana'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem humrenin üzerinde namaz kılıyordu. Yani humre örtü demek. Bir örtünün üzerinde. Seccade diyebiliriz buna. Buyurdu ki, ey Ayşe şu örtünü yani şu seccadeyi benden uzaklaştır. Bunun insanlar fitneye düşürmesinden endişelendim. Bu hadisin bütün raviler buharî ve müslim'in i̇bn İbnü Zeyme Ahmed bin Amber rivayet etmiştir. Elbani es-Sâhiyâ da Muhbil bin Hâdde Sahihü'l-Müsned'de tahric etmiştir. Evet. Örtü sade olmalı. Yani seccade dediğimiz şey sade olmalı. Namaz kıldığın <gülüyor> yer mümkün mertebe işte duvara kadar, bulunduğun ortama kadar böyle nakışlardan, işlemelerden uzak olmalı. Sanki hep bunlara muhalefet etmek gerekiyormuş gibi mescitleri öyle bir yapıyorlar ki, camileri işte Çiniler, şunlar, bunlar, hat yazıları falan filan. Yani mescide girdiğin zaman süslerle dolu. Hiçbir yerde olmayacak. Yer sergileri eskiden mesela halıydı. Şimdi biraz daha sadeleşti. Yani tek renge döndü de. Bazı yerlerde hala mesela seccade şeklinde yaptıkları halılar var. Onlarda desenler var. Yani bu tamamen sünnete muhalif şeyler. Yani kişi namaz kılacak bunun için özel seccade seçiyor. Seccadeler böyle işlemeli, süslü, şunlu, bunlu. Eskiden çeyizlerin ana maddesiydi. Kadınlar kanevçe işlerde Sırf onun için. Yani işlemeli seccadeler falan filan. Hayır. Düz, sade olması en iyisidir. Bir nakışın İnsanları fitneye düşürmesinden korkuyorlar Resulullah Aleyhisselatüsselam Ayşe radıyallahu anh örtüsünü geri veriyor. Bunu da namazda yani ben kullanmayacağım diyerek şey yapıyor. Uzaklaştırıyor. Demek ki kişi huşuyu elde edebilmek için kafasını meşgul edecek şeylerden uzak durması için e, sade bir şey olmasına özen göstermeli. Namaz kıldığı ortamın işlemelerden uzak olmasına özen göstermeli. Ama bir ev mesela e, bu işlerde kadınların zaafı var e, halı ne bileyim kanepe e, döşemeler neyse, bunlarda işleme olacak, süs olacak, renkler olacak, uyacak, şunlar bunlar. Mesela sade düz renk bir hal al, e, sanki olmuyor yani. O zaman orada namaz kılma bari. Yani namaz kıldığın yer böyle işlemeli hal olmasın. Çünkü o halıdaki işlemeler bile, gafil e, bir şekilde zaten namaz koyun, gözün takılıyor, oradaki şekli türlü türlü şeylere yorumluyorsun. Bazen baş gibi gözüküyor, bazen haç gibi gözüküyor, bazen farklı bir şey gibi, gülen adam gibi vesaire vesaire. Yani böyle değişik değişik işlemeler var. Senin namazla meşgul olman gerekirken kafan başka şeylerle meşgul oluyor. Yani namaz kıldığın yerde kafan başka yerlere gidiyor. Bunlar hep huşuyu engelleyen şeyler. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam işte namazı için e, bu tip şeylere dikkat ederdi. E, yani insanların fitneye düşmesinden endişeleniyor bakın bu gibi şeyler sebebiyle. Allah Resulü belki düşmez ama bunun örnek edinilmesinden korkuyor belki. Yani birisi diyecekti ki sahabedemiz mesela Allah Resulü'nü işlemeli, nakışlı bir seccadede veya örtünün üzerinde namaz kalarken gördüm diyecekti. Başkaları da buradan hareketle şey yapacaktı örnek alacaktı. Bu gibi şeylerin önüne geçiyor Allah Resulü Aleyhisselatü Yoksa kendisinin fitneye düştüğünden değil bu. İnsanların fitneye düşmesinden endişelendim diyor. Evet namaz için iki elbise giyinmek 262. rivayet i̇bn Ömer radiyalanmadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Biriniz namaz kıldığı zaman iki elbisesini giysin. Zira Allah kendisi için süslenilmeye en layık olandır. Bu hadis Bukhar ve Müslim'in şartlarına göredir. Bezzar, Taberan-ı Evsatta, ül Efsat'ta, Taha ve Asar'da, Münzir el-Efsat'ta ve Beyhak-i rivayet etmişlerdir. Elbani Es-Sai'ya da sayı olduğunu belirtir. Biriniz namaza kalktığı zaman, kıldığı zaman İki elbisesini giysin, burada emir, vücub gibi anlaşılır. Hadis bu kadar alındığı zaman. Bazıları böyle anlamış. Sahabe mesela hadise aktarırken diyor ki, Allah Resulü iki elbise giymemizi emretti namazda. Fakat bu emrin vücub için olmadığını anlıyoruz. Diyor ki, zira Allah kendisi için süslenilmeye layık olandır. Ondan sonra da neye gidiyor insanlar? İşte iki elbise, tek elbiseyle kılınır mı? Caiz midir? Değil midir? Hayır, tek elbiseyle Meşrudur, Allah Resulü'nden de sabit ee, bunun meşru olduğu. Burada daha fazletlisine bir yönlendirme var. Ne diyor? Sebebi neymiş? Allah kendisi için süslenilmeye daha layıktır. Kişi tek elbiseyle mesela entarini giydin. Yani avret yerlerini kapatan tek elbiseyi giydin ve bu şekilde namazı kıldı. Sakınca yok. Namazın geçerlidir. Ama Allah'a saygı o namaza saygı gereği işte cübbenin de üzerine, sarını da sar. Allah kendisi için süslenmeye daha layıktır. Mesela sana takke yakışıyor, sarıksız yakışıyor, dışarı çıkıyorsun, insanlara süslenmedir bir nevi bu. Allah buna daha layıktır. Yani ben yalnızken sarıksız kılayım, takkesiz kılayım. Yani meşrudur ama... Allah kendisi için süslenilmeye daha layıktır. Yani ne demek bu? İnsanlara karşı güzel görünümlü olmaktan daha çok Allah Azze ve Celle'nin huzurunda namazda güzel görünümlü olmaya dikkat etmek lazım demek ki. ki. o namaza verdiğin değerinde manası ortaya çıksın. Yani kılmak zorunda olup da bir an önce kurtululması gereken bir şey değil namaz. Tek elbiseye sarınarak namaz kılmak bir sonraki başlığımızda bu. 263. rivayet. Enes Radyalan dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cemaatle kıldığı son namaz tek elbiseye sarılmış halde Ebu Bekir Radyalan arkasında kıldığı namazdır. Hani o uzunca anlatılan o namaz son namazı. Demek ki burada tek elbiseye sarılmıştı. Bu da tek elbiseyle kılınan namazın meşru olduğuna delildir. Az önce zikrettiğim. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Nesai, Ahmet bin Ambe, Abdülrazzak, Abdülhak el-İşbiydi ahkam-ı İbn-i İbdan, ziyar el-Muhtare'de, Serraç Müsten'de, İbn-i el Muhallada, İbn-i Saad tabakatında rivayet etmişlerdir. Evet, tek ile ilgili bir rivayet daha var burada. Bu başlık altında onu da aktaralım. 264. rivayet, Ebu Hazim Raymullah dedi ki, Ebu Hureyre şöyle dedi. Ebu Hureyre'nin nefsi elinde olana yemin ederim. Ben mescide bakardım da neredeyse iki elbiseyle namaz kılan bir kimse göremezdim. Sizler ise bugün iki ve 3 elbiseyle namaz kılıyorsunuz. Bu eser Müslimin şartına göredir. Ee, Ahmet bin Amr kitabı Zühd'de İbnü Zeyme'de sahinde rivayet etmişlerdir. Evet, burada tek elbiseyle namazın meşru olduğunu ifade etmek için zikrettik bunu. Yoksa e, zikrediliş gayesi zühttür. Yani insanlar yokluk içindeydi. Onu ifade ediyor. E, ama siz şimdi geniş imkanlar içerisindesiniz. Yani Allah'ın nimetleri size daha bir genişlemiştir. 2-3 elbiseyle namaz kılıyorsunuz. Yani e, halbuki ben sahabeleri, Allah Resulü'nün ashabını ancak tek elbiseyle namaz kıldıklarını gördüm. Ne demek yani? Namazda bile ancak tek elbise bulabiliyorlardı. Çünkü süslenilmeye en layık Allah Azze ve Celle. Geçti hadiste. Ee, yani başka elbiseleri olsa iki elbiseyle kılacaklar. Yani bir, bir elbiseden başkasını bulamıyorlardı. Bunu demek istiyor bu Reh olan. Biz burada sadece fıkhi boyutuna delalet için buraya koyduk. Ama işin manevi bir boyutu vardır. Yani hadisin, e, şeyin eserin söylediği gayesi başkadır. E, fakat fıkhen tek elbiseyle namaz. Caizdir. Caiz olmaz demek illa bunu yapalım demek değil. Daha hayırlısını, daha kamil. Allah sana bir nimet vermişse bu nimetinin kulun üzerinde görülmesini ister diyor hadiste. O nimetini göstereceksin. Yani Allah sana güzel imkanlar vermişken, nimetler vermişken yani cübbeyle namaz kılabilirsin. İşte şalvarla, entariyle namaz kılabilirsin. Ama ben pijamayla kılayım. Böyle yapmaya kalkma yani. Allah nimetini kulun üzerinde görsün. Ee, evet, burada Ebû Yerre'nin sözünden de böyle bir yönlendirme yapalım. Ayakkabılarla namaz kılmak ee, başlığını inşallah bir sonraki derse bırakalım. Subhaneke Allahümme ve Ebi ve Eşhaben la ilahe illan tevahdeke ve estağfuruke ve tu